Günaydın Güven Bey, nasılsınız? E, günaydın Ömer Bey, merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz valla. İşte i̇dare etmeye çalışıyoruz. Bugün bir konuğumuz var, Gülçin Aksoy. E, siz tanı e, tanıtımını yaparsanız sevinirim. Tabii, önce Gülçin'e bir merhaba diyeyim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, e, hoş geldiniz. Özdeşede de bir merhaba diyeyim. Ben, merhaba. Günaydın. E, Gülçin Aksoy master derecesini ve doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden almış durumda. Halen de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin resim bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı aynı zamanda halı atölyesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi biz bu programı geçen hafta Ekmel Ertan'la yaptığımız programın devamı niteliğinde yapıyoruz. O programdaki ana sorumuz hatırlayacaksınız bu da sanat mı? Ya da bu da mı sanat sorusuydu. Bazı işlere karşı böyle bir tepki veriliyor. Geçen hafta özellikle elektronik teknolojilerin getirdiği yeniliklerle yapılan sanatlardan bahsetti. Ekmel Ertan, bir takım yapay zeka çalışmalarının yaptığı işler var. Bunları kimileri çok beğeniyor, kimileri bu da sanat mı diye burun kıvırıyor falan. İşte biz... Neyi sanat kabul edeceğiz, neyi etmeyeceğiz, bu sınırları nerede çekmeliyiz gibi soruları tartışmaya çalışmıştık. Bu hafta da buna biraz devam edeceğiz. Fakat geçen haftaki programın sonunda ben Ekmelehtana dedim ki ya Türkiye'de bir de şimdi çok moda olan işte böyle gerçekçi sanat mı, gerçekçi heykel sanatı mı diyeceğiz, ne diyeceğiz onu da tam bilemiyorum ama. Bir şey var, şehirlerin girişinde mesela o şehri sembolize eden bir şeyin dev bir heykeline rastlıyorsunuz. İşte dev bir portakal ya da kocaman bir karpuz heykeli ya da çatala takılmış bir köfte filan. Şimdi bunlar sanat eseri olarak mı görülmeli, nasıl görülmeli? Bu benim hep kafamı kurcalayan bir sorudur. Bunu da sormak istiyorum çünkü... Ee, konuğumuz Gülçin Aksoy e, akademisyenliğinin yanı sıra e, ressamlığıyla da tanınıyor. E, pek çok solo ve e, ortak sergide işlerini sergilemiş durumda. Yurt içinde ve yurt dışında e, çalışmaları var. Ayrıca işte bal heykeller filan gibi konularla da özellikle uzun zamandır ilgilenmekte. Dolayısıyla tam onun alanı. İstersen buradan başlayalım sonra istediğin gibi devam edelim Gülçin. Bu işte... Dev bir çatala takılmış bir köfte yine gölün girişinde bizi karşılıyor. Bir tür heykele benziyor. Bu bir heykel olarak mı oraya konmuş durumda? Bir sanat eseri olarak mı görülüyor? Nasıl bir işlevi var ve e, bu da mı sanat dediğimiz zaman ne cevap vermeliyiz? E, tabii böyle bir soruyla karşılaşınca hani e, tipik akademisyen yuvarlaklığına asla konuşmak değil. Öyle konuşmayı tercih etmeyeceğim ama. Ee, daha şimdi sanat hatta kendi araştırmalarım ya da kendi izim dahilinde e, sanat görüşü ya da bakış açısı noktasından e, girmeye çalışacağım. Ve buna vereceğim yanıt hani bu da mı sanat e, değil de bunun sanat olma noktasına nasıl yaklaşacağınıza bağlı olarak değişebileceğidir. Benim yaklaşımım da öyledir. Yani tamam. şimdi şöyle başlıklar çok sık görüyoruz. Türkiye'nin heykelle imtihanı, Türkiye'nin şununla intanı, bunu bitiyordu. Bitmeyen intanlarımız var ta en başından biri. Hani bu coğrafyada böyle heykel algısı çok enteresan. Üç boyutlu bir şey işte meydana bir yere konulduğu zaman hemen heykel olarak algılanıyor. Evet hani tanımına baktığınız zaman üç boyutludur bir şeye benziyordur. Etrafında dolaşıyorsunuz heykel olabilir tamam. Ama bir noktaya kadar da gene bu coğrafyada heykel algısı sadece işte meydanlara, eee alanlara yerleştiren yani atatürk heykelleri olarak algılandı ve hani atatürk heykelleriyle biz aslında büyürken hani daha çok fotoğrafçı insan heykelle tanıştı. Ve heykel algısı onun üzerinden geçti. Ama bugün bakıyoruz derin derin ki hani bu işte anıt olan heykeller ya da onun gibi yerleştiren heykellerin yanında bunların yerlerini işte dediğiniz gibi tuhaf büyük, büyük kocaman kocaman nesneler almaya başladı. Ve büyük bir soru tartışma başladı. Sanatçılara da soruyor işte bunlar sık sık. Bu da mı heykel? Mesela bir tartışmaya denk geldim. Diyor ki işte bu Türkiye'nin pop sanatıdır diyor bir tanesi. Öbürü de hadi canım başka bir pop sanatıdır gibi bir tartışma da söz konusu olmuş. Ee, Türkiye'nin pop sanatı mıdır? Ee, kim bilir belki de öyledir. Yani e, bunun üzerine ancak araştırma yapıp biraz izleri takip ettikçe belli şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ben de kendi adımla işin açıkçası biraz izleri takip ettim. Hatta bir süre sonra bazılarını sevmeye falan başladım. Dedim ki hani ne oldu bütün sanat eğitiminin çöpe mi gitti? Nereden <gülüyor> besleniyor? Hani batıcıl kanonlarla beslenip onlarla biliyorsunuz, bakıyorsunuz birdenbire hani bir, bir tarafından tutmaya falan başlıyorsunuz bunu. Ama tabii bu işin hani şey tarafı, nasıl diyeyim, e, popüler dildeki kullanım tarafı yine de bir takım izleri aslında takip etmek. Onu sanatsal platforma yerleştirebiliyor. Bende de nitekim öyle oldu. Mesela ben bilmiyorum, e, hoca hastalığından biraz fazla konuşabilirim, siz beni durdurun. E, ben mesela büyürken çocukluğum ve gençliğimin bir kısmı e, Samsun'a işte. Ve tabii ki bilirsiniz ki marka şehri olarak yani Samsun, Atatürk şehridir. Her yerde işte ta Krippel'den göre hatta bir tane şehrin içerisinde Krippel sopağı var. Ee, bunun içerisinde de işte sonuna doğru da o meşhur Atatürk retörü yer alır içerisinde. Ama bir yandan da ben dedikken çok dedikken Samsun fuarı diye bir şey vardı ve o fuarın içerisinde bu ilk milli fuarlardan aslında o fuarın içerisinde Girdiğiniz zaman işte meşhur rejim idaresinin devamında işte sonra Tekel fabrikasına adını almış olan işte sigara üretimi ve Karadeniz'deki tüm piyasası vesaire bunun pazarlamasını yapmak için dev mesela Samsung sigarası maketleri vardı. Hani o pavyonlara gireceğiniz zaman o maketlerin içine girerdiniz veya işte tarımda makineleşme desteklenmek istiyor bir parmağın ucunda. İşte bir traktör havada duruyor. Ha hani bunlar benim çocukluğumun böyle renkli imajları. Çok renkli imajlar. Ama hani o dönem benim de aklımda ya da aldığım eğitimde şöyleydi. Atatürk'ün e heykelleri o anıtlar heykel ama fuarın de maket. Yani e, bunlara mesela heykel değil de maket denilirdi o zaman. Ha şimdi baktığınız zaman bunlara heykeller. Bence bir sakıncası yok. Bu zaten Hani bilindik e, heykel resim şu gibi disipliner, bu tür e, sınıflandırmalar bugün birbirine geçmeye başladı. Niye nereye kadar heykelleyeceğiz, neye nereye kadar demeyeceğiz. Zil dışında işte o sanatsal fikri takip etmek benim için daha önemli diye düşünüyorum. Hani çocukluğuma tekrar e, fokus yaparsam hani benim heykelle imtihanım gerçekten tam da bir e, bu coğrafyada bilinen bir e, insan yavrusu gibi işte onası heykeller üzerinden bütün heykel algısı ve bir de maket algısı diyebilirim. Evet peki ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi senin bu heykel maket ayrımına destek verecek bir şey aslında bu diye düşünüyorum. Ee, yani Atatürk heykelleri e, siyasal e, sembolizm açısından e, ülkemizdeki en önemli heykeller bu, bu siyasi sembol niteliğinden dolayı kimileri kutsallık atfediyor kimileri işte e, üst, e, hasar vermeye çalışıyor falan. Onu bir kenara bırakalım. Bunun dışında fakat heykellere, e, işte heykelleri taciz etmek bir milli spor e, Türkiye'de sanki. Yani ne zaman işte bir insan heykeli bir yere dikilse bir, bir süre sonra ya ayağı kopar ya bacağı kopar derken kafasını birisi kırar filan bunun nedenini yani mesela ben üniversite öğrencisiyken Tophane'de çok güzel bir beğendiğim bir heykel vardı. Tam Tophane evet. duran arkasında bir işçi heykeli. İşçi ecke. bir evet. Çekiç Duran galiba. Parça parça parça kırıldı. Yani önce bir kolu kopartıldı sonra işte öbür kolu derken kafası filan galiba yok artık ortadan kalkmış durumda. Şimdi bu tür... Saldırıların altında herhalde heykellerin bir şeyi sembolize etmesi ve böyle sembolize ettiği şeyin insanları rahatsız etmesi olsa gerek diye düşünüyorum. Maketleri bu tür bir saldırı görmüyorum. Yani e, hani entelektüel düzeyde olan eleştirilerden bahsetmiyorum ama İnegöl Köftesi ya da işte e, Finike'nin girişindeki portakal maketine böyle bir tepkiye yol açmıyor. Bu da belki onların maket diye yani heykel gibi görülmediğine bir kanıt gibi düşünülebilir mi acaba? Ya evet tabii ki olabilir ama onların da saldırıya uğrayanları var ama daha çok kullanım noktasında saldırıya uğruyorlar. Mesela işte Hatay'da künefe taşıyan bir eee vardı. var eee içerisinde. O künefe tepsisi kaç kez çalınıyor artık bilmiyorum. Yani o çünkü o künefe tepsisi kullanılabilir bir şey. Sürekli olarak çalınıyor, sürekli olarak yerine konuyor. Sanırım en son herhalde yerinde değil. Yani onlara da bir sürü müdahaleler oluyor ama daha çok kullanım noktasına müdahale oluyor. Bir de tabii ki anıt heykel meselesi de hani bir e, iktidar söylemi taşıma meselesi var. Yani e, bütün dünyada da bu anıt heykeller ya da kişiler üzerinden benzeşim üzerine heykeller söz konusu olduğunda hani iktidarlar değiştikçe onlar da hep müdahale görmüşler. Yani kaldırılıp koymak mesela bir e, kamusal alanda daha çok hani e, belediyelerin alanına girdikleri için bir e, partinin belediyesi değiştiğinde ilk işi yeni belediye başkanının gelir gelmez bir öncekinkini kaldırmak oluyor. Bırakın hani e, şey olarak sıradan e, geçen insanın müdahalesini. Müdahale ilk başta daha tepeden başlıyor. Yani çünkü onun temsil ettiği bir güç ve... Hatta ebedi olarak orada durması gereken bir güç var yani. Anıt ve meselesinin arkasında zaten bu bir belli konuşturma, hatırlatma, bunu ebediyete kadar sunma ve bir de kültleşme meselesi var. Yani bunun bir neredeyse hani ibadet edilen bir şeye dönüşme meselesi var. Dolayısıyla anıt heykeller söz konusunda heykel dediğimiz bizim, alıştığımız o heykel dediğimiz meydanlarda duran heykellere müdahalelerde Müdahalelerin şeyleri de çok büyük oluyor. Hani reaksiyonları da çok büyük oluyor. Çünkü direkt siz o iktidarın söylemine müdahale etmiş oluyorsunuz. Ve bunlar da zaten daha çok kişiler üzerinden gerçekleşiyor. Mutlaka bir büyük, ünlü bir şey yardımcısı olması gerekiyor onun. Ve toplam erken, toplumsal erkin üzerine anlaştığı bir kişilik olması gerekiyor. evet. evet. Peki ilk sorumuza geri dönelim. Bu da sanat mı ya da bu da mı sanat e, sorusuna. Şimdi ben <gülüyor> e, bu senin maket diye nitelendirdiğin şeyleri pek heykel gibi göremiyorum. Yani işte Türkiye'nin pop sanatı diyor belki birileri ama ben ben pek öyle göremiyorum en azından. Öte yandan bu sanattır bu sanat değildir diye bir tür norm polisi yapmak da tabii çok acayip. çünkü. Evet. Bugün sanat dediğimiz şeyler yarın belki sanat gibi görülmeyecek ya da bugün sanat değil diye düşündüğümüz şeyler yarın sanatın ana akımını oluşturacak. Bunu da tam öngöremediğim için bu tür yargılardan uzak durmaya çalışıyorum ama iyi kötü bir fikir de edinmeye çalışıyorum. Yani nedir sanat ya da sanatın... Ne olduğuna dair bir sınırlar çizilebilir mi? Bugünden yarına dair bir hükme varabilir miyiz? E, sen bir sanatçı olarak bu konuda ne düşünüyorsun? Ya bence sanat e, aslında her şey, sanat, her şeyden önce bir bilgi nesnesidir. Yani arkasında e, bir mekran taşır. Ha bu bazen kiche dair bir bilgi olabilir, bazen işte batılı kavramlara e, yapışamadığın bir bilgi olabilir, bazen tamamen birinin bireysel hayatı içerisinden çıkan bir günce olabilir. Bence bir, bir, bir tür fikri takiptir ve hani insanların yaşantısına bir tarafına dokunuyorsa hani, e, en azından sanat alanında incelenmeye değer bir şeydir diye bakarım. Şu değil yani onun sanat yapan şey illa görselliğinin olması, vücuda gelmesi. Değildir benim için o sanat yapan şey. Yani bir davranış biçiminin sürekli yenilerek tekrar etmesi de bir sanat etki haline gelebilir bugün geldiğimiz noktada. Şimdi heykel, resim, işte seramik vesaire gibi sınırlar içerisinde meseleye baktığımız zaman o zaman direkt olarak bu soruyu sormak zorunda kalıyoruz. Bu sanat mıdır? Ha, bu sana bu soru, e, sınırlar içerisinden bakmadığımız noktada onun sanat olup olmaması o kadar da önemli bir hale. Gelmiyor. Sanat olarak yola çıktığı zaman say, yapan sanatçı. Zaten mesela Türk, e, bu heykel tarihine baktığımız noktada bütün bu anıt heykelleri gerçekleştirenlerin hepsinin büyük heykel tıraşları olduğunu görüyorsunuz Türk gel tarihinde. Ama birçoğu da hani yaptığı heykellerin yaptığı o anıtların altını çizmek istemez. Çünkü bunlar aslında bir piyasa dahilinde parasıyla devlet tarafından ya da birileri tarafından ürettirilmiş heykeller. Anlatabiliyor muyum? O sınırlar içerisinde kalmıştır ve bunun da sanat olup olmadığı tartışılır mesela. Yani, hani aynı kefeye koyabiliriz. O bizim benim e, biraz daha makete yakın bulduğumlar. O anlamda bir ideoloji hizmet şeklinde üretilen ve mantığı mantığın üzerinden bir fikir taşıyan eserleri de belki e, bu anlamda zaten sorgulamak gerekiyor. O zaman da heykel Deyseyim, şu bu gibi disiplinlerin dışına çıkabiliriz, bir fikri takip yapabiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazen e, hani öyle tuhaf şeyler görüyorsunuz ki e, ve şey kaynıyor. Hani bu çirkinleri görmek zorundanız yol boyu giderken. Mesela ben sanırım nasrettin hoca heykeli İzmir'deki heykeldeyim. Hani büyük binanın üstüne giydirilmiş olan nasrettin hoca'yı. İlk yapıldığı yıllarda otobanda girerken gördüm. Az daha kasa yapıyordum. Yani gerçekten gördüğüme inanamadım. Direksiyondayım. Bir an bir şey gördüm. Bu ciddi miydi dedim. Dönüşte tekrar görünce ha, hayal görmediğimi ha, ikna oldum mesela. Yani bu ve bunun... Ama buradaki o tuhaf akıl. Yani buna şey olarak çok popüler dilden konuşmak istemiyorum ama. Şimdi sanatın birçok bir, bir isimini kanonik olarak e, işte batın normları ki bir, hiçbir sakıncası yok e, üzerine inşa ettiğimiz için e, burada gerçekleşen o tam oturmamış olan şey bir miktar mesela yatay dikey diye gitmiyor da daha böyle e, açılı gidiyor bizde Mesela ben yıllar önce e, depoda duble hikaye diye bir sergi yapmıştım ve e, bu sergi 1980-1990 ve 2000'ler diye böyle bir ayrı şey vardı. Ayrım deminin de bölümler vardı sergi içerisinde. Ve bir çeşit hani yaşadığım coğrafyaya dair kendi gözümden, kendi hikayemden yola çıkarak bir panorama sunmuştu. Ve iki Hatta yaptığım ve kişisel sergiyi mekanı asla yatay dikeyi kullanmadım. <gülüyor> Bendeki bu coğrafya hissiyatı hep açılıdır. Hani Tipik, o sözü kullanmak istemiyorum. Çarpık. Seviyorum galiba biraz çarpık olan. Tuhaf şeyi. Yani e, açılarda dolaşmayı biraz daha seviyorum. Mesela bendeki coğrafya hissiyatı mutlaka açılar üzerinde gidiyordu. Fikir olarak bu coğrafyada yaşarken hep siyah beyaz konuşuruz, yataylar dikeller falan ama gündelik hayatımız gerçekten asla bir yatay dikenin üzerinde gitmez. Tamamen Çaprazlar üzerinde hareket ederiz, birbirimize çarpıyoruz vesaire gibi. O yüzden de bu <gülüyor> tuhaf yaklaşıyorum yani ben bu hani şehir heykelleri denilen hatta başta bir şey söylediniz, realist olmaları denilen bir ara bu şey, heykelleri realist heykeller olarak nitelendiriliyorlardı. Özellikle Balmama müzelerinin içerisinde olanları ve şehir müzeleri içerisinde olanları. Yani bu o kadar geniş bir konu ki işin içerisine girdiğinizde bende müthiş bir datı var. Daha da devam ediyor bir ara verdim ben bu işe. Çünkü bir süre sonra bünyem kaldıramamaya başladı bazı şeylere. Ee, ama konu gerçekten çok dallı bu Yani müzeler kısmına girdiğimizde de of, işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben de küçük bir ilave soru sormak istiyorum. Bu uzun yıllar önce 2006'da galiba tartışma konusu olan bu Mehmet Aksoy'un Kars'ta yaptığı Evet. insanlık anıtı. Madem anıt heykellerden bahsediyorduk o aklıma geldi. Daha sonra o zamanın e, başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ucube diye nitelendirmiş evet. ve sonradan da resmi bir kararla parça parça kırılarak kesilerek yok edilmişti. Sonradan da büyük bir yanılmıyorsam anayasa mahkemesine kadar uzanan bir dava konusu olmuş ve Hak, geri de, geri, insanlık anıtını geri dönme, olmayıp aynı yere yeni bir heykel yapılması söz konusuydu. Ee, bu da bayağı ilginç bir yani sanat ötesine geçen bir tartışmaydı. Ayrıca Mehmet Aksoy'un ilk Yapma sebebi de Ermeni tarafındaki soykırım anıtına bir cevap olarak da nitelendirilmişti. Bu açılardan nasıl bir değerlendirme yapabiliriz o heykel için? Ee, özel olarak o heykel şeyinde değil ki de tabii genel olarak baya bir ara söyledim ya bu anıt heykel söz konusu olduğu zaman yap buz, kaçınılmaz bir şey. Koy kaldır yani Türkiye'deki bazı heykellerin zaten sadece onu değil Hidit anıtı yani Ankara'daki birçok heykelin peşine düştüğünüz zaman zaten hani e, hiçbir zaman e, bunların e, iktidarlar değiştikçe gezebildiğini görüyorsunuz. Konduk kaldırıldığını görüyorsunuz zaten. Çünkü anıt heykelin işin açıkçası bana göre kendi e, içeriğinde bir problem var. Yani şimdi e, kamusal bir alanda, kamusal bir alana yerleştirilen bir fikir aslında anıt heykel. Dolayısıyla bundan hoşlanan var. Hoşlanmayan var yani neye göre hesaplayacaksınız evet doğal olarak yerel yönetimler işte seçimle gelen yerel yönetimlerin bunların üzerinde tasarruf farklı vardır. ama nereye kadar dur nereye kadar durma nereye kadarlik zaten e, bence bu coğrafyadaki en büyük sorunumuz sürekli olarak yıkmak e, durumunda oluşumuz yani e, işte binanın bir tarafı bozuk yıkalım şunun bir tarafı bozuk hani asla bir şeyi Yeniden kazanmak gibi bir mantığımız olmuyor. Sonra süreçlerin işleyişinde hep aferin daha çok dikey aklın e, şeyiyle yani erkek aklın iktidarıyla işleyen bir e, sistem var. Orada karar mekanizmaları daha çok eninde sonunda bir kişiye dönüyor. Sonuç her zaman e, teknik söz konusu olduğu zaman problem oluyor. Yani, bir şey kamusal alanda iktidarın karşıt görüşünü bir heykel kondurmak mesela aslında o coğrafyanın ne kadar demokratik, ne kadar çoklu fikre açık olmasıyla alakalı olan bir şey. Bizde pek görülemeyen bir şey. Kütleşmiş olanlar var, dokunulamayan olanlar veya dokunulabilir olanlar da her zaman zaten yerel yönetimlerin veya iktidarların değişmesiyle kırılıp yapılanlar. Yani Mehmet Aksu'nun mesela heykelinin başına gelen de işte böyle bir şeyin sonucuydu işin açıkçası. Ama şunu tabii ki asla böyle bir şey onaylamıyorum. Fakat kamusal alanda heykel yapmanın bence her zaman problematik bir yanı var. Peki ben de son olarak şunu söyleyeyim. Yani bana öyle geliyor ki... E herhangi bir fikri ifade eden herhangi bir somut nesne sanat eseri olarak görülebilir belki. Fakat burada da belki bir yelpazeden bahsetmemiz lazım. Yani bu senin maket diye tanımladığın şeyler mesela e, hani bir şehrin girişinde işte dev bir tepsi üstünde künefe maketi e, diyelim. Ona. Onun yerine e, işte dev bir reklam panosu olsa ve künefesiyle ünlü şehrimize hoş geldiniz yazıyor olsa üstünde de kocaman bir künefe resmi olsa ee, yani ondan çok uzak olmayan bir nesne sanki olmuş olabilir ama reklam panosunda mı sanat olarak göreceğiz. Dolayısıyla yelpaze'nin bir ucu böyle e, reklamla ilgili belki makessel işlere yaklaşıyor, öbür ucunda daha belki soyut şeyler var. Şimdi bir de bunların arasında Türkiye'de de özellikle çok e, rağbetli olan ve senin de üstünde çalıştığın Balmum'undan yapılma insan heykelleri var. Yani bunlara da heykel mi demeliyiz maket mi demeliyiz bilmiyorum ama işte müzeleri var geziliyor dünyada da aslında başka örnekleri de var sen bu konuya nereden merak saldın ve bu, bu da mı sanat sorusunu bu Balmum'u heykeller üzerinden bir daha yorumlayarak programı böyle bitirsek olur mu? Evet, iki evet. Kaldı. Aa, evet bu konu da çok uzun ama şey, ben e, az önce duble hikaye sergisinden bahsetmiştim. Bu biraz benim işte çocukluğumun ve ilk gençlik yıllarının geçtiği e, 1980 darlesine bağlanan arşivsel bir sergiydi bir yandan. Hem yani kişisel e, hikayem hem de toplumsal bir hikayem. Dolayısıyla ben tekrar Samsun'a araştırma yapmaya başladım ve geri döndüğümde, yani çocukluğumda bıraktığım Samsun'un yerinde e, realist hikaye her yerde gördüğüm, Müthiş bir Atatürk pazarlaması vardı mesela. Bu heykel, şehir heykelleri aslında bir yandan da şehir marka pazarlayıcılarıdır. Yani işte köftesi meşhursa köfteyi koyuyor, bir gel vatandaş köfteye bende. E şimdi Samsun'da da hangi e, anlayışta parti gelirse gelsin fark etmiyor. Atatürk bir marka olarak pazarlanır her zaman. Ve geri döndüğümde ben her yerde e, işte canlandırmalar, bir bandırma gemisi var mesela sahte bir bandırma gemisi yerinden kıpırdanıyor işte onun önünde kurtuluş yolu diye bir yer yapılmış. Atatürk'le 18 silah arkadaşları bize doğru geliyorlar. Dışarıdan seyredebiliyorsunuz içeri gelemiyorsunuz. Yani hani bir e, Tema Park'ın içerisine girmiş gibi oldum yıllar sonra tekrar memleketine geri döndüm. Gerçekten bir Tema Park mesela bir Amazon köyü var. Amazon hikayesinin ne olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte bir şekilde bu canlandırma kültürüyle aslında yazılmakta olan da yeniden yeniden gelişen teknolojiyle birlikte aynı şekilde, aynı terminolojiyle yazılmakta olan tekrar bir tarih var. Ama dil hiç değişmiyor. Teknoloji değişiyor. Yazın kar yağdırabiliyor onun üzerine. İşte siz bombaları atabiliyor işte önce yani siz bombaları. Ama dil aynı dönem çocukluğunuza gördüğünüzde hiç değişmiyor ve canlandırma meselesi de hiç değişmiyor. Çünkü birebir benzeterek, bu benzeşimi kullanarak insanlara bir şey anlatmak, doğrudan anlatmak çok kolay ve insanları rahatlaştıran bir şey. İnsanlar bildikleri şeyi gördüklerinde rahatlığı Ha bu domates mi domates? Atatürk'ün 18 silah arkadaşı biliyoruz evet rahatsız. E, onlar sana geliyor mu? Hiçbir sakıncası yok gelsinler. Bandırma gemisi e, benziyor. Yani birebir benzemesi de gerekmiyor. Kafamızdaki, ortak hafızadaki şeye benziyorsa hiçbir sakınca yok. Gibi. E, ben bunları gördüğüm zaman tabii daha ucundan bahsedebiliyorum. Size sürede az kaldı için hızlı konuşmaya başladım. E, bir şok yaşayarak hala üzerinde çalışmaktayım. Yani bu konuda ben İstanbul'da, Tüşür'deki Balgul'un müzelerine gittim. Gerçekten böyle artık o bağımlılımlarıyla aramda bir aşk nefret ilişkisi olmaya başladı. Artık ayırt edebiliyorum bu iyidir, bu kötüdür, bir hangisi kötüdür falan gibi. Ama bu gerçekten hani günümüzün neden insanlar hani bir şeyi benzeterek canlandırdığımız noktada, rahatlıyorlar, daha kolay ulaşabiliyorsunuz insanlara. Bu tipik aslında hani gündelik yaşamda da geçerli olan iktidar söylenmenin bir parçası. Alışkın olduğumuz şeyle rahat ediyoruz, daha rahat nefes alıyoruz. Yani oradaki araştırmanın ben mesela gündel hikayede çok ufak bir kısmını kullandım. Hani devamını, belki bir gün bir film yapma şansım olur. Devam edelim gerçekten. Ee, mesela oturup tarih yazabilen insanlar var ya takip ediyor. Amazon köyü kafasına göre yazılmış bir tarih aslında. Ama orada bir Amazon köyü var şimdi. Ve evet. bir, niye bu kadar popüler? Çünkü bunun bir endüstrisi var. İnsanlar ta TC'nin başından göre de meselesi, bunlara geldiğinden bunun üzerinde bir e, ekonomi de oluyor. Para kazanıyor insanı. İnternete girin şöyle ben çok şaşırdım şimdi bu konu üzerine tekrar bakınca şey, şöyle şeyler var, reklamlar. Şehir heykelleri yapan Firma var. Bize başvurun, size heykemizi yapalım diyorlar. Evet, bir açık audio heykeli yaptırmamız lazım. Ama ne <gülüyor> seçeceğiz nesne olarak? Onu Ömer Bey artık karar verecek. Bak hatta bir süre de bitti. Hatta birazcık açtık ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Yanılmıyorsam dünyanda ilk ve tek. Süngü şeklindeki barış heykeli taksim meydanındaydı 12 dar darbesinden sonra yani süngüye zeytin dalı sarılmış evet. bunun, bunun aşılabileceğini düşünemiyorum kolay kolay. Evet. Peki ben de şöyle bitireyim yani şöyle anlıyorum aslında sanat nedir ya da sanat nesnesi nedir sorusundan yola çıktığımız zaman çok karmaşık bir e, sorunlar yumağı ile karşılaşıyoruz buradan dil hakkında tarih hakkında siyaset hakkında Belki ticaret hakkında, sosyoloji hakkında pek çok e, yeni fikir üretmek mümkün. Dolayısıyla çok verimli bir alanda kısa bir e, alana, kısa bir giriş yapmış olduk. E, konuğumuz e, Gülçin Aksoydu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde e, Resim Bölümü Başkanı. Çok teşekkür ederiz Gülçin. Çok çok teşekkürler Gülçin. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. açık bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri. ...şekilde de e, bitiriyoruz...